سيد الكلنين الثقالين البريقين من عرب ومن عجم فاق النبي نبي خلقا وفي خلق ولم يدانو في علم ولا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 akıd ise kelime şahadetle ilgili bölümde başladık. İmam Gazali Hazretleri tenzih bahsine geldi. Tenzih et tenzihu diye yani e, bir başlık attı. Ne demek et tenzihu? Allahu Teala'ye eee zatına yakışmayan şeylerden münezzeh tutma. Hakkındaki mevzu. Yani bunu ikrar etmek, kabul etmek, kabul ettiğimizi beyan etmek e, manasına, yoksa tabi Allahu u Teala'yı tenzih etmek de bizim işimiz değil yani. allah Teala tenzihten de münezzehtir demişler. Yani e, allah Teala'nın zatında, sıfatlarında ve fiillerinde hiçbir noksanlık, hiçbir aib, hiçbir halal, hiçbir arıza söz konusu değil ki sen Allah-u Teala'da bu yoktur diyeceksin öğren dersin sonunda da dedik yani. Şimdi kılıç bastondan daha iyi keser dediğin zaman kılıcı nimet etmiyorsun yani. Kılıca hakaret etmiş oluyorsun. E çünkü baston hiç kesmez ki. Elmetra en seyf yenku kudru izaki ile en seyf gayru min el asa demişler. E o zaman eee Allahu Teala şimdi tenzih edeceğiz. Bu bab tenzi. Yani tenzi tenzi şu demek. Tenzi, kendi zatına layık olmayan şeylerden terfi'e. Terfi, Türkçe'de terfi etti derler. Terfi, yüceltme diyelim hani. Hani bir üst kademeye çıkartınca terfi ettiriyorsun bir memuru. E şimdi, sen Allah-u Teala'yı zatına şanına yakışmayan şeylerden e, te terfi edemezsin ki yani. Ancak şunu yaparsın, ben böyle inanıyorum, Ve bu inancımı ikrar ediyorum, dilimden, kalbimden tasdik ediyorum, dilimden ikrar ediyorum. Ben Allah-u Teala'yı böyle biliyorum, böyle tanıyorum manasına. Yoksa işte ben Allah-u Teala'nın şanına yakışmayan şeyleri Allah-u Teala'dan uzaklaştırıyorum falan. E sen uzaklaştırmıyorsun ki, zaten öyle bir şey yakınlaşmadı ki sen uzak uzaklaştırasın. Fil vaki böyle bir şey söz konusu değil yani. Onun için e, tenzih e, gerekmiyor. Ancak münezzeh olduğunu bildiğimizi...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 Benden gayri bütün batıl ilahları nefyedin diye emretti. Biz de onun için e, yok diyoruz. Nefyü isbat. Nefyü isbat ne demek? Kelime-i tevhid iki kelime iki kelamdan mürekkepdir yani. Birincisinde nefi var. Yani Allah'tan gayri bütün ilahları, batılları yok, yok olduğunu beyan var. Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Tabii ilah Allah tarafında da isbat var. İllallah tarında ancak Allah var. Orada ispat var. Muhammed Resulullah'ta da risalet ikrarı var. Peygamberlik müessesesini ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin özellikle bize şey gönderildiğini ikrar var. Onun için e, Tabi ama tasavvufta öyle makamlar var evliya Allah'tan mesela Şibli Hazretleri falan. Zikirde sadece Allah Allah Allah derdi mesela. Başka zikirler yapmaz. Şükür Mevla'nın zatını zikriyle zikru olur. E, onun da delili var. O da ona da sorsak kulillah sünmederhum.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 Allah diye ismi şerif zikredilir tabii. Kul illah diyor işte bak sana. Habib sen Allah de. E şimdi onun için eğer sen içinde Allah Teala'dan gayrı ne bileyim tabi biz müminiz, müşrik değiliz. Onun için putlar demeyeyim. Ama tabii kiminde kadın putu vardır, kiminde efendim para putu vardır, kiminde koltuk sandalye putu vardır.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 Canının istediği arzularını ilah, ilah yapanları gördün mü diyor. ya e Bu, bu adden anlaşılıyor. E, nefsinin isteklerine takılanlar onları mabut yerine koymuş oluyor. Bunlar tapılmayı hak ediyor dese kafir olur, onu demiyor. Ama şimdi Allah Teala'nın emriyle karının isteği, canının isteği, makam mevkiinin istekleri, e, amirinin...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 Onun için onların hepsi nef yedilmesi gerekiyor. La ilahe illallah. Kelime-i tevhidiyle. E, onun için burada nefi var, ispat var. Nefi de, nef yediyorsun? Allah Teâlâ'dan gayrı hiçbir şeyin ibadete layık olmadığına. E, ibadete layık bir şey zaten inanmıyoruz ki olduğuna. İnanmıyorsun ama hareketlerini onu gösterir Eleme ahedilek ve abeni Ey Ademolları, size dememiş miydim, vasiyet etmemiş miydim, şeytana tapmayın diyor Yasin'de. E şimdi, şeytana tapan satanist, matanist, kaç kişi var? Ama bugün Müslümanların birçoğu da fiili olarak şeytana tapıyor. Fiili olarak. Çünkü neden? Allah-u Teala bir şey buyuruyor. Şeytan bir vesvese veriyor. Adam şeytanın tarafını tutuyor. Kaç tane bugün Müslümanım diyen, kelime-i tevhid okuyan, e, efendim, la ilahe illallah'a bağlı kalan, kaç kişi var ki şeytanı tersleyip de Rahman'ın yoluna gidiyor?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 Laf olsun diye konuşmuyoruz aşağıda. Teşvik olsun diye konuşuyoruz. Konuşmalıyız. Konuşalım ama onda tabii dikkatli konuşalım. Çünkü hani e, onlar e, Hz. Şimriye dediler yani sen niye kelime-i teveti zikrinden e, kelime-i teveti okuyor başka bir şey. Ama zikirde devamlı zikri Allah Allah Allah Allah hep bu zikri yapıyor. Ya niye sen hep bu zikri yapıyorsun? E diyor ki ayıbın olmadığı yerde ayıp ayıp yok demek ayıptır diyor. Yani Allah'tan gayrı ilah mı var ki diyor, ilah mı var ki diyor, ilah yok diyeyim diyor yani. Dolayısıyla ayıbın olmadığı yerde ayıp yok demek ayıptır. Bu bir tasavvufi i vichedir, yöneliştir, manevi bir mülahazadır. Bunlar makam ister. Ama biz hiç olmazsa, zaten o makamlara e, gelmiş değiliz. O zaman biz ne yapalım? E biz, e, La İlahe illallah' okurken, e, hakikaten Allah Teâlâ'dan gayrı e, sözü dinlenilecek emrine itaat edilecek, yasağından iştirak edilecek, kanun koyacak, şeriat vaz edecek, elçi gönderecek, hüküm belirleyecek, hiçbir irade ve kudret olmadığı manalarını bari efendim düşünerek Resul Hoca bizim hocamız bu bile halala vallahi günlerce mana verebilir yani hoş üzerinde çok dururdu. Çünkü kelime-i tevhid'i hazmedemeyenler, anlayamayanlar, kalplerine yerleştiremeyenler imanları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 Bu, bu şey kötülükleri Allah'a yaklaştırmayacağız haşa. Bizim hiçbir şeyin, tenzihimizin manası bu değil. Buna da dikkat edelim. Burada da yanlışlık var. Tenzihin manası Allah-u Teala'ya hiçbir noksanlığın asla yol bulamayacağını, yanaşamayacağını ikrar ediyoruz biz. Yanaşamadığına inandığımızı, kalbimizde bu itikad olduğunu dille beyan ediyoruz. La ilahe illallah gibi.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 Görünüyor. Onun için Rabbimizin haşa bir şeriki, bir ortağı, bir zıttı, bir nitti, bir misli, bir mesili, bir küfrü dengi falan filan. Düşünmek muhal. Onun için la ilahe illallah manası da ne oluyor? Ben böyle şeyin düşünmeyin bile muhal olduğunu ikrar ediyorum. Yani oluyor anladın mı? Yoksa haşa. Neyi, neyi konuşuyoruz da? Ne vardı da neyi nefiyediyoruz? Yok olan şeyi nefiyedilir mi yani? Yok olan şey nefiyedilir mi? Onun için nefsu ispat zikrini güzel anlayalım. Tenzihi güzel anlayalım. Bak bugüne kadar işte allah Teala kötü sıfatlarından noksan sıfatlarından uzak tutmak. Ama şimdi bunun izahı var. Bu bu cümlenin lügat manası doğrudur. Ama bunun izahını yapmadığın zaman e, insanlar ne anlar ya? Sen demek allah Teala'yı sen şey ediyorsun, sahasını temiz tutuyorsun haşa, sahasını sen temiz tutacak sana bu düştü ya yani? Sen onun sahasının temiz olduğunu beyan ederek e, onu zikrediyorsun yani. Heh. Şimdi e, İmam-ı Gazali Hazretleri buyurdular ki rahim Teala, tamamlı rahim Allah demek lazım, Radıyallahu demek lazım, Evliyaullah, sahabeyi dendiği zaman Radıyallahu anhsız konuşmayalım, Alimlerimiz, büyüklerimiz, Imam Rabbani katasallahu Şafii radıyallahu, anh, İmam Ebu Hanibe bu çok önemli. Çünkü ulema'dan biri öyle yapar. Kale Şafii dedi, Şafii dedi ki durdu. Talebeler hemen dedi, "Ma kale Şafii? Şafii ne demiş efendim?" "Bir harf bile söylemem." dedi. Anlamadılar ki, "Niye söylediniz oğlum?" dedi. "Radıyallahu anh, deyin bakayım." dedi. Yani ilim tatbikatla öğretilir. İlim tatbikatla öğretilir. Radıyallahu anh, deyin, rahimeullah deyin bakayım. Ha.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 Atomuna gider. Şimdi atomu da böldükler derler. Neyi bölürseler ne bölsünler. Enniyatinde nokta, en bir noktaya geldikleri zaman cüzüyle zilatı cezaya giderler. Yani artık bölünemeyecek, parçala parçala parçala, bölünemeyecek bir cüze kadar ineceksin. Mecburen. E çünkü o cüzüyle zilatı, yani parçalanamayacak kadar küçülen bir cüzün, üzerine bir cüz daha eklesin, bir cüz daha falan oldu cisim Yani cevher. E cevher ne demek? Kendi başına durabilen bir yaratık demek. Bir ham madde. En ufak parçası.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 Güvle tozlar biri kütüyor bir gün onun desen kar yağıyor. Tipi fırtınasındaki kadar toz böyle geliyor gidiyor. Çünkü o ışık bölgesel bir noktaya vurduğu için o noktayı aydınlattığı için şaşırıyorum kalıyor. Ya tipi mi var burada ya? Biz bu ışığı açmadığımız zaman burada bir şey görünmüyordu. E onlar da yani şey, onların da bir şey, bak göründüğü için, görüntüye girdiği için sureti var. <gülüyor> yani sureti var, sureti olmasa görünmez.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 Ya bunlar bunları hepsi sonradan yaratılmış şeyler yani ve Dolayısıyla cisim değil Cevher değil Tabii ki e, bunun devamında araz da değil e bunları e, bunu anlamak için kısaca yani bu Cevher ve araz bahsine çok girmek lazım değil ama kısaca şunu demek icap eder bu Efendim e, mahlukat e, Allahü Teala'nın yarattığı şeyler iki şeyden oluşuyor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 Demin dediğim yumuşaklık gibi, sertlik gibi Sarılık gibi, yeşillik gibi bir Mutlaka bir şeyle duracak Kendi başına duramaz Yeşil diye bir şey böyle Göremezsin illa bir şeyde göreceksin onu e, Mavi bulut yani, yani Havada bile mavilik var <gülüyor> mavilik var Ya bulutta görüyorsun onu ya Gökler mevcu mekfuf Bir dalga yani e, Şeydeki ne diyorsun o da Bir sistem o Gök, Gökler arasındaki fezat, Boşluktaki yine onun bir maddesi var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 Tahtidiyle, takdiriyle, ölçmesiyle, biçmesiyle, ayarlamasıyla. İnna külleşeyi haleknav bi kader. Biz her şeyi kaderle, miktarla halek ettik. Şimdi bu, burada ne var? Allah-u Teala'nın her şeyde takdiri var. Göklere bir sınır çizmiş. Ona o sınırda tutuyor. Boyu, eni, sınırlamış. Yerlerin sınırını belirlemiş. Denizlerin sınırını belirlemiş. Göllerin sınırını belirlemiş. Benim sınırım zaten belli. Bir metre, bir altmış tamam Ondan sonra...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 İki ayrı şey birleşmiş bir araya gelmiş de üç ayrı şey beş ayrı şey neyse olmuş. İki bunun sureti var. Sureti ne var? görünen şekli var ama tabi şimdi gözle görülmez. Başka bir cihazla görülür illa görülüyor bu. <gülüyor> Zaten gör görülemiyorsa hiçbir cihazla da görülemiyorsa yok demek o. <gülüyor> yani yoksa görün Var olan eşi görülüyor. Ha bu da e, cinler var.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 Çünkü onu görecek imkanın olduğu anda sen de onu görüyorsun işte. Bundan dolayı güneş ışığında tozlar görüldüğü zaman bunlar burada yoktu da güneşle geldi diyemezse. Bunlar zaten burada vardı. Güneş ışığı bunları bize gösterdi oluyor. Onun gibi. Olan şeyler. hacı Cinler dolu. Hadis-i Şerif'te söylüyor. Gece namazı kılan sesli okusun kıraatını. Tabi milleti de uyandıracak kadar bağırmağa lüzum yok. Feynnel melâkete ummâ reddâr Melekler ve evi Mağmur eden yani herkesin evinde ocağında orayı mağmur eden diğer varlıklar da var. İşte cinler falan. E bunlar da diyor Müslümanları isteme ona eee ilâ karatı ve sallûm Onun karatını, Kur'anını dinlerler. Namazına uyup cemaat olurlar diyor. E bu hadis-i şeriftir. Alaeddin Efendi babamız da bunu yazdık ki kendi musafına. Dolayısıyla bir şeyin görülmemesi o şey yok olduğunu iktizazmaz ama bir şey varsa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 O hiçbir şeyden etkilenmez. O zaten öyle olmasıyla olamaz. Madem ilahtır, hiçbir şeyin etkisi ne de değildir. Her şeyi etkileyendir. Kadimdir, evveli yoktur. O zaman nasıl bu gibi değişikliklere, hadis şeylere, sonradan olan şeylere efel müsait olacak? Veya veya değişikliklere müsait olan hadis şeylere mahal olacak. Onlara mahal de olmaz. Yani kendisinde bulunan hiçbir sıfat, hiçbir fiil de sonradan olma şey şeylere levazımına müsait olmaz. Sonradan olan bir şeylerin efendim sonradan olan şeylerin gereksinimi olan işte intikaller, ayrılabilmeler, birleşebilmeler, değişikliklere müsait olabilmeler Allah Teala'nın sıfatlarında da söz konusu değildir. E i̇şte biz 13. yüzyılda Allah Teala ezelden her şeyi biliyor.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 İşte kader dediğimizde ezelde her şeyi bilmesi. Bunu yazmış, yazmamış. Alın yazısı var mıymış, yok muymış? E Allah biliyorsa zaten, daha bilmesi tartışılamıyorsa, daha ne konuşuyorsun yazmış mı, yazmamış mı yani? bir Bildikten sonra yazsa olur, yazmasa ne olur? Yazdığını beyan ediyor. Levi Mahfuz'a yazdım. Ama Levi Mahfuz'da diyor, Meleğe onu gösteririm diyor. Sonra bakarsın adam sadaka verir. Diyor. Ömrü 40'tan 60'a çıkarım diyor. Halbuki ben evvelde biliyorum onun diyorum, verip vermeyeceğin. Ama Melek diyor önce 40'ı görür, sonra... 40'tır 60'a çıkar. Melek de şaşırır. Allah Allah diye. Çünkü ne de e ben ama benim ilmim değişmez diyor. Ve indehumul kitap. Yemhu Allah maşâehu ve devm mahfuzdan. Meleklere verdiğim nüshalardan, dosyalardan, berat gecesi falan verdiğim şeyler. Kiminisilerini, kimini bırakırım. Ama ve indehumul kitap. Bütün kitapların aslı ilmi ezelidir. Buraya Kurtubi, Aliül Kar birçok ulema ilmi ezeli manası veriyor. Bütün kitaplar Lev-i Mahfuz'da 104 kitap kullara inen olsun. lev Mahfuz olsun. levi i Mahfuz'dan meleklere verilen bütün yazılar olsun. Hani kaderler, yazılar bir senelik, kaç senelik, seneden seneye sene, berat gecesine verilen bütün mahlukat hakkındaki yazılar olsun. Bu kitap yani yazılar demek. Bu yazıların aslı ilme ezelidir. Onda mahvu ispat yok diyor. O değişmez diyor. Çünkü neden? Değişiklik sonradan olma belirtisidir. Değişiklik sonradan olma belirtisidir. Değişikliğe maruz kalan her şey hadistir, sonradandır. Allah-u Teala'nın ilmi zatı gibidir. Z sıfat zattan ayrılmaz. Zatının evveli yok. Zatı değişikliklere maruz değil. Sıfatları da ondan ayrılmadığı için sıfatlarında da tegayyurat, intikalat, değişim, dönüşüm asla olamaz. Bu kadar basit. Yani anlatmaya çalıştım size. Tamam mı? Cismiyetten uzaktır. E ona, onun için cevherle de denmez, şey i̇şte denmez. Kurban olduğum. Ama Hristiyanlar niye kafir oldu? diyorlar ki üç tane ökunum var. Ekani-i Bunlar Allah'ın kadim olan zatına zatıyla birleşmiş. Ya İsa'nın doğumuluğu işte miladi takvim 2000 e, ne oldu şimdi? İşte 2018'de ben Hicri'yi daha çok biliyorum. Daha bu miladi karıştırıyorum 2018'e mi girildi? Yani şimdi e, 2018 sene evvel İsa'sam yoktu ya. Sonradan yaratıldığını, 2018 olsun, 4018 olsun yani. Sonradan yaratıldığını herkesin kabul ettiği, bir anadan doğduğunu herkesin kabul ettiği, yemek içmekten münezzeh olmadığı, yediği içtiği, büyük abdest, küçük abdest yaptığını herkesin kabul ettiği bir Nebi Zişan tabii, yüce bir peygamber. Allah Teala'nın zatıyla nasıl iddiaat eder? Nasıl birleşir? Nasıl hülül olur? E şimdi, Hristiyanlar niye kafir oldu? Bunda. Keferellezine galib. İnne Allâhü aleyhü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 ...zatıyla ittihadı var, hulül ve ittihadı var. Yani birleşmiş kabul ediliyor. Ya birleşmiş kabul ediliyor, ona ilahlık paylaşıyor diyor. E böyle itikadı olanlar, taifeler ama senin yani zaten. E nasıl olacak? On sonra geçenki papa istifa etti. <gülüyor> yani böyle ilah, ilahlıktan falan istifa değil mi? Kaymakamlık mı ya? <gülüyor> Nasıldır bu şey? Emniyet müdür müsün? Nereye istifa ediyorsun ya? Yani onun için... E, ...böyle bir saçma sapan... ...itikatlarını bozdular. Tabi Hristiyanların da itikadını bozan Yahudilerdir. Ayrı dava Yahudiler onları. Onun da bir uzun kıssası var. Yahudiler onları e, üçe böldüler zaten. Ondan sonra üçün içini de kaç? Otuza böldüler. Hristiyanların da dinini bırakma Madem ben dinsiz oldum dediler. Kendi dinimizi değiştirdik. seni de dinini bozacak E şimdi İslam'ı bozmakla uğraşıyor. İslam oğlu çıkıyor ne diyor? Efendimiz peygamber de diyor, namazı Yahudiler de <gülüyor> öğrendi diyor. Hadisten madisten öğrenmedi. Cibril mibril gelmedi diyor. Çünkü neden? hadisi i Cibril'i getirip namazı öğretmedi. Hadislere lüzum yok. Ya e ne olacak o zaman? E Yahudi nereden öğrendi diyor. Ta efendim. Evvelse gece yine Ahmet Hakan onu benimle çatışmasını programa yapıyor. Yani e şimdi sen Yahudi nerede var Mekke'de ya? Medine olsa biraz aklım verecek. Medine'de Yahudiler var. Yahudilerin namazında rükû secde var diyor. Nerede rükû secde var ya? Ondan sonra...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 Namazın Mekke'de bütün vakitleri, rekatları zaten tespit edilmiş. Mekke'de Yahudi yok ki. Resulullah Sassim'de Medine'ye ancak 7 yaşında gitti dayılarına. Ondan sonra annesi yolda vefat etti. Daha da Medine'ye gitmedi. Hangi Yahudi'den öğrenecek ya? Yahudilerden namaz varmış da fiili gelişiyormuş da bilmem neyse. Görüyorsun yani. E şimdi Yahudi nasıl Hristiyanlığı bozdu? Aynen Müslümanlığı da bozmak için bu adamları çıkarttı. Bu adamlar nereden bir şey diyor? Kanada'daki hahamın diyor namazına bakın diyor görürsünüz aynı bizim namazımız diyor. Kanada'daki hahamın bir şeyde adını söylüyor. Kanada'daki hahamdan bize ne ya? Bizim dinimiz hahamlarla Yahudilerle mi geldi bize ya? Kime hizmet ediyorsun? Ne demek istiyorsun ya? Ha işte ama Hakan da o kafa işte tencere kapatması birbirini buluyor. Bu tevhid Allah-u Teala'nın birliği la ispat ediliyor Muhammed-u Rasûlullah'yla da Allah'ın elçiliği Risalet mössuesesini tespit ediliyor, ispat ediliyor e, Allah'ın elçisi dendikten sonra daha sen bunun e, Yahudi'den e, namaz öğrendi di diyen adamlar nasıl tevhid inancı olabilir? İtikadımızı düzgün öğrenelim, bu ilim dindir Kimden alacağınıza dikkat edin Biz burada soğan sarıpsa hıyar satmıyoruz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 Oncu Rabbimizi iyi tanıyalım. Kurban olduğum Allah'ım kafirlerin ispatlarından münezzehtir. Münezzeh olduğunu da biz ikrar ediyoruz. Evet. Ben Neû Teâlâ, Allah Teâlâ, la yu mâsil ve benzemez el etsâme cisimlere. Ha. Cisim değil ama cisimlere benzer mi? Asla benzemez. Benzer mi? Çünkü neden? cisme benzer bir cisim mucide muhtaçtır. Kendisini var edene muhtaçtır. Tamam mı? Onun dur dediği yerde duracak. Onun e, ölçü verdiği ölçüde kalacak. Eni boyu, bilmem ne sınırı belirlidir. E Allah Teala cisimlere benzerse haşa iftikar ve ihtiyaç e, hasıl olur. O asla cisimlere hiçbir bakımdan benzemez. Lafit takdir. Ne? Efendim, miktar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 yani kendi başına duramayan diyelim işte yumuşaklık gibi sertlik gibi eşte efendim renkler gibi vesaire itibarlar da Allahu Teala'ya asla nüfuz edemez, e, hulul edemez. Dolayısıyla efendim e, zaten cisimlerden de cisim değil, cismiyetten münezzeh, cisimlere benzemekten münezzeh. E, zaten cisim olmayınca efendim cevherden de münezzeh.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 Dolayısıyla bunlar araz şeylerdir. Hareket, sakinlik. Sakinlik nasıl gösterebilirim? Ben burada oturuyorsam adam sakin dersin. Araba duruyorsa, araba duruyor dersin. Hareket gösterdiği zaman ya araba hareket edecek, ya insan hareket edecek, ya böcek hareket edecek, ya sinek hareket edecek. Hareket araz bir mefhundur. Bir varlıkta gösterebilirsin. gösterebilirsin. Durmak bir var olanın duruşuyla durma mefhumunu gösterebilirsin.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 O zaman bu da Allahu Teala'dan son derece efendim uzak olan, sonradan olan şeylerin e, levazımatı da eee Allahu Teala'ya asla yaklaşamaz, e, yanaşamaz. <gülüyor> Hal böyle olunca bel hatta la yuhasiru Allahu Teala hatta daha ilerisi ne cevheri, ne cismi, ne arazı diyor. İşi daha da ileri götürüyor. Lâ yumâthilû benzemez. Mevcuden hiçbir var olmuşa benzemez. Ve lâ benzemez. Hu ona mevcud. Hiçbir mevcut da hiçbir varlık ona benzemez. Onun yüce zatı da sıfatları da hiçbir varlığa benzemez. Bu hususta son noktayı Rabbim koydu. Le ise misli şey Şura suresi 11. ad-kerimesi Tenzih sıfatlarında bu ad bütün tenzih sıfatlarında e, delilimizdir. Bize kaideyi külliye Onun misli hiçbir şey yoktur. Şey ne demek? Var olan demek. Kökler, arz, kürsü, melekler, felekler, bizler, bütün yaratılanlar hepimiz şeyiz. Cemisi yani çoğulu eşya. Biz Türkçe'de işte tabak, canak, buzdolabı, çamaşır makinesinde eşya diyoruz. Halbuki eşya var olanlar. Tabii onlar da eşya. Varsalar eşyadırlar ama...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 Onun, ona benzer hiçbir şey yoktur, yoktur. İki yoktur çıkıyor orada. Misli yoktur, yoktur. Çünkü kafla beraber benzeri yok, misilde de de benzeri yok. İki tane benzerlik, yani oradaki nefi, te kitli nefidir Onun benzeri hiçbir varlık yoktur, yoktur. Tamam mı? Dolayısıyla velâhü ve misli şey... Yüce da hiçbir şeyin misli değildir, mesili değildir, eşi değildir, naziri değildir. Haşa ve kella tebareke ve teala. O zaman ne yapacağız? Kaide-i Külliye bize e, Evliyaullah, Şah-ı Nakşibend Hazretleri olsun. Ondan evvel e, büyük veliler olsun. Yani tabi onu e, Zünnunu Mısri'den naklediyor kitaplar. Ama biz e, İmam Risale-i Kuşer'i de İmam Kuşer'i naklediyor onun Zünnundan. Fakat tabii Şahin Akşibendi Hazretleri'nin beyandıdır. İmam Rabbi Hazretleri onu Zünnül'ü Musi'den demek ki şey yapmamıştır. Ee, veyahut da bilse de Şahin Akşibendi Hazretleri'nin e, nakli onu etkilemiştir. Ne buyuruyor? Çiştiye tarikatını bitirmiş, Kadiriye'yi bitirmiş, Sühreverdiye'yi bitirmiş, Kübreviye bütün tarikatlardan seyri sülüğü bitirmiş. Sonunda Nakşi tarikatına girdiği zaman Muhammed Bakıbili Hazretleri'nin e, tabii e, buharadan gönderilmesiyle manen e, zaten yetişmiş bir Ateşlemeyi bekliyor, İmam-ı Rabbani yetişecek, sen büyük bir zat yetiştireceksin dedi. Ondan sonra e, Şeyh'i, efendim, e, Hacek-i Lemkeneki Hazretleri, Derviş, derviş Muhammed Hazretleri'nin halifesi, Hacek-i Hazretleri, efendim, Semerkant'ten, e, Bukhara'dan gönderdi. Muhammed ve Hakebile Hazretleri'nin memleketi değil Hindistan'ı, esas o Afganistan'ı, Kabil'i. Gönderdi onu diye. İmam Rabbani Hazretleri de onunla buluştu. Haçça gidiyordu. Sonra bir baktı böyle bir zat gelmiş. İşte haçça bile gitmeyi bıraktı. Çünkü neden? Yani şu anda Mevla'yı bilmek, bulmak lazım. Evvela Mevla'yı almak lazım. Ona intisap etti. Sonra ne dedi? Nakşibendi Hazretleri'nin şu sözünden dolayı. Ben dedi ki İmam Rabbani gibi işte hani ta, tabiri demeyelim. Şimdi, o, böyle büyük balık hani. Öyle onu avlamak tavlamak kolay mı? Ben şu anakşi bende bir sözünden mürid oldum. O da der: "Küllüma hatara bi balik vallahu taala ma siwa zalik." Hadi bu zinnunumuzdan naklediyoruz. Evliyaullah'ın ittifaklı sözüdür. Aklına ne geldiyse, hayalinden ne geçtiyse, neyi düşünebiliyorsan, neyi farz edebiliyorsan, neyi hayaline sığdırabiliyorsan, tehayül edebiliyorsan, hayal hazinende canlandırabiliyorsan Allah Teala o değil.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 O zaman bu ayete e, zıt düşüyor. E, benim mislim bir şey yok. Hiçbir varlık bana benzeyemez. E, hiçbir varlık ona benzemeyi. E, oturmak kalkmak varlıkların sıfatlar cismiyetle levazı mı? Cismiyet. Cisim olmanın gereksinimleri bunlar. Oturmak kalkmak gitmek gelmek sınırlanmak ölçmek. Gök var. E, gök nerede hangi semadur? Yedi kat semadur hangisinde? Üstü var altı var. 7 kat bile desen onun üstünde arş var. Nasıl olacak yani? Büyüde bir saçmalık olabilir mi? eee el sünnetim diye geçinip de bu selefilerin bu vahabilerin Allah Teala'ya isnat ettikleri göya işte ayette var hadiste var diye halbuki ayetteki hadistekileri sen öbür ayette diyor ki sana benim mislim hiçbir şey yoktur. Bu ayet muhkemdir. Arşa istiva ayeti müteşabih'tir. Geri kalan bütün ayet hadislerde geçen nüzül sıfatı müteşabih'tir. Kadem sıfatı müteşabih'tir. Vecih sıfatı müteşabih'tir. Yet sıfatı müteşabih'tir. E sana ne diyor Kur'an-ı Kerim? Sen anlamıyor musun ya? Hiçbir ilmin yok ya. Kur'an-ı Kerim sana diyor ki Hünnüümül kitap, muhkem ayetler kitabın aslını teşkil eder. Müteşabiatı onlara havale edeceksiniz. Müteşabiatı bir ayet-i anlarken burada isteva oturdu manası olabilir mi? Haşa. Burada yet el manası olabilir mi? Burada veci yüz manası olabilir mi? Olabilir mi? Olamaz. Nereden anlıyoruz? Öbür ayet müteşabiatı olmayan muhkem ayete bize havale etti. Muhkem ayet ne dedi bize?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 Celle celal her şeyi var eden Allah'ımızdır. Biz oraya varırız. İle yardımcı olur Bütün işler ona döner, döndürülür. Biz de orada kalırız. Bilmekten, zatını bilmekten aciziz. Bildirdiği kadar size anlatırız. Ayet-vahidleri okuruz. İmam Gazali Hazret'in beyanlarını okuruz. Siz de dinlersiniz, dinletirsiniz ve böylece Rabbimiz hakkında marifete, marifetullah, Allah'ı tanımak. Allah şu derste Allah'ın tanıdığın kadar celal celal 80 kitabı okusan tanıyamaz. Mutlaka ilmi adamların ağzından alın diyor. Kuzul <gülüyor> ilme min efailic. Tabii ki Facebook'tan da dinleyeceksin ve ağızdan konuştuğumu dinliyorsun. İlmi alimlerin ağızlarından alınız Tercüme kitaplarla bırak asıl kitabın kendisini okuyup okumayı. On da bile olmaz. Mutlaka üstattan alınız Asla ve kat biz ilmi kitaplardan almadık. İlmi hocalarımızdan aldık. Onların ağzından aldık.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 E, bildiğiniz zaman Artık hangi kitap ehl sünnet dışı Hangi konuşan adam ehl sünnet dışı Zaten ben sana Arşını verdiğim zaman Halep'te ölçemiyorsan İstanbul'da da O arşından kimin kaç ayar olduğunu Karış olduğunu ölçersin O zaman Aziz Bayındır Allah ne bilsin senin kimle evleneceğini dediği zaman Vay anasını ya bu Allah'ın Allah'a değişiklik istat etti ilmine e, Değişiklik sonradan olma alametidir Allah'ın zatı bundan münezze et Bir daha benim reddiye yapmama dalicem kalmaz. Bu dersleri dinlerseniz inşallah şu ulan Allah tebareke ve teala cümlemizin e, kendisi yüce zatı, sıfatları ve fiilleri hakkındaki e, marifetlerimizi, tehayyürlerimizi, hayranlıklarımızı, e, teslimiyetlerimizi ziyade etlesin. Amin. Sallallahu aleyhi ve sellem